E bunlar yanlış bir şey. Ele bunu yapmaması lazım. Açık ağız konuşacak. Benim benim durumum budur. Ben bir fakir sözüyüm. Ben zaten karşı taraf severse ne zengine bakar ne paraya bakar. Her şeye bakar yani.